Takvimler arasında neden farklılıklar vardır evet. diye sormuşlar. Evet. Takvimler arasında farklılığın birkaç sebebi olabilir. Burada e, iştihat farklılığı olabilir öncelikle. Şunu ifade edeyim. E, genel itibariyle dört mezhebin imamı da mezhepler namaz vakitleriyle alakalı çok fazla ciddi ihtilafları söz konusu değildir. Görüş ayrılıkları yoktur. Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinin imamları için konuşursak Ebu Hanife Hazretleri der ki, ikinli namazının vakti bir insanın Güneş tam göğün ortasında olduğu vakti biz istiva vakti deriz. Güneş batıya kaydığı zaman <gülüyor> zeval vaktidir. O zeval vaktinde insanın bir gölgesi oluşur. O gölgesi dışında insanın kendisinin iki katı gölgesi olduğu zaman Ebu Hanife'ye göre namaz vakti girmiş olur. E diğer imamlara göre o zeval vaktinde oluşan gölgenin bir katı insanın gölgesi olursa yani bir metrelik bir şey bir metrelik hı hı. bir gölgesi olursa zeval vaktindeki gölge hariç öğle namazının vakti çıkmış olur. O zaman Ebu Hanife ile Hanife mezhebenin diğer imamları ve diğer dört mezhebin kalan üç mezhebin imamları arasında bir ihtilaf söz konusu. Şimdi bir insan veya da takvim çıkartan bir merkez bir kurum diyelim. Diyorsa ki ben bu hususta Ebu Hanife'nin görüşünü esas alacağım. Halk arasında asrı evvel asrı sani diye bir şey yerleşmiş. Evet. Ve ona göre takvimimi yapacağım derse işte size takvimler arasında farklılığa götüren bir sebep oldu. Ve yine yatsı ile alakalı olarak Ebu Hanife Hazretleri der ki Akşam güneş battıktan sonra batı ufkunda güneş batar ardından bir kızıllık oluşur. O kızıllık battığı zaman Ebu Hanife hariç diğer bütün imamlara göre yatsı namazının vakti girmiş olur ve akşam namazının vakti çıkmış olur. Ebu Hanife Hazretleri der ki o kızıllık battıktan sonra bir de beyazlık vardır. O beyazlık vaktinden çıktıktan sonra, beyazlık kaybolduktan sonra bana göre yatsı namazının vakti girmiş olur der. Bu da tabi yazın özellikle mesela yaklaşık olarak 20-25 dakikalık bir fark demektir. Eğer bir insan Ebu Hanife'nin bu husustaki görüşünü esas alıyor ve ona göre takvim yapıyorsa takvimler arasında bir farklılık oluştu demektir. Bunun ötesinde... Vakitlerin yani fıkkı olarak işte güneş kaybolduğu zaman akşam vakti girer, yatsı vakti batıdaki kızıllık kaybolduktan veya beyazlık kaybolduktan sonra girer. Tabi bunlar fıkkı ölçülerdir bir de bunun astronomik olarak karşılığının tespiti de önemlidir. Şimdi sabah namazıyla alakalı özellikle ifade edelim. Fecir namazı sabah namazı doğu ufkunda bizim tan yerinin ağarması dediğimiz yani yataylamasına bir beyazlığın oluşmasıyla birlikte sabah namazının vakti girer. Ancak bunun astronomik karşılığı nedir? Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve yaklaşık olarak İslam ülkelerinin tamamı, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve diğerlerinin tamamının isimlerini saymaya gerek yok, tamamı Diyanet İşleri Başkanlığı ile aynı uygulamayı yapmaktadır. Derler ki onlar, o doğu ufkundaki beyazlığın ortaya çıktığı an, güneşin doğu ufkunda, ufkun altında 18 derecelik bir mesafede olduğu andır. 18 derece. Dolayısıyla sabah namazını o vakitte başlatırlar. Ancak mesela bir insan çıkar şöyle diyebilir. Hazreti Peygamber'in bu konuda başka hadis-i şerifleri de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk o doğu ufkundaki beyazlığın oluşmasıyla değil de biraz da yayıldıktan sonra, beyazlık yayıldıktan sonra, ortalığı aydınlattıktan sonra sabah namazının vaktinin girdiğini ifade etmiştir. Ben Efendimizin bu hadislerine göre muamele ediyorum ve takvimlerimi de buna göre yapacağım diyorsa bir insan bakın takvimler arasında bir farklılık oluşur demektir. Bir iki tane daha örnek vereyim önemli olduğu için buyurun çok tartışılıyor. Hocam, Mesela akşam namazında güneş battıktan sonra Güneşin kursunun, diskinin tamamen ufkun altına indikten sonra akşam namazının vakti girer. Ancak günümüzde şehirler büyüdü ve her mahalle için sizin bir takvim yapma imkanınız yok. Dolayısıyla yine bir şehirde Ankara gibi bir şehir düşünün engebelli bir arazisi var. Örnek veriyorum mesela siz, ulusun, ulustayken, hacı bayramdayken güneş size göre batmış olabilir ama kaleye çıktığınız zaman güneş hala vardır siz takvim yapıcısı olarak bunu dikkate almak zorundasınız ve bir temkin vakti koymak zorundasınız. Ancak siz bu temkin vaktinde biraz daha aşırıya gidersiniz veya biraz daha ihtiyatlı olayım dersiniz. Bunu 7-8 dakikaya çıkartırsınız. Başka bir tanesi bu kadar gerekli olmadığını düşürür. Biraz daha aşağıya indirebilir. Bakın size akşam namazının vaktinde daha. de bir farklılık söz konusu oldu. Ben özet olarak sonuç olarak kardeşlerimize, bizi dinleyen kardeşlerimize şunu ifade edeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı. Ee, bünyesinde astronomlar da çalıştırıyor. Sadece hocalar tarafından yapılan, bitirilen bir şey değil bu. Hı hı. Astronom kardeşlerimiz de var, çalışıyoruz beraber onlarla ve din işleri yüksek kurulu diye bir birim var. Bu birimde yaklaşık olarak e, hakikaten kıymetli insanlar var. Ya sayısı 50'nin üzerinde uzman ve üyeler var. Bunlar fıkıh kitaplarından Hazreti Peygamber'in vakitlerle ilgili koyduğu ölçüleri ve İslam dünyasının İslam aleminin 14 asırlık bir tecrübesini, kitaplara yansımış tecrübesini bunları da dikkate alarak namazın fıkhi boyutunu tespit ediyorlar. Ve tespit ettikleri kriterleri astronomlara veriyoruz. Astronomlar da o kriterlere göre bize takvim yapıyor. Dolayısıyla hiçbir endişeye kapılmasınlar. Sabah namazıyla ilgili söylüyorum özellikle. Devamlı Ramazan ayı geldiği zaman işte insanlara fazla geliyoruz. oruç tutturuyorsunuz. Sabah namazını önce kıldırıyorsunuz şeklinde bazı serzenişler, bazı itirazlar söz konusu. Müslüman kardeşlerimiz şunu bilsinler. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulaması İslam dünyasında bütün İslam devletlerinin uygulaması ile aynıdır. Eğer bütün İslam devletleri yanılıyorsa... O zaman Türkiye'de yayınlıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yayınlıyor. Ama ehli vicdan, ehli insaf şöyle bir iki insanın sözüne bakarak e, İslam dünyasında bu kadar alim var, bu kadar bilen insanlar var, onların bir uygulaması var. Onlar yanıldı da tek doğruyu biz bulduk demezler. Veya birileri böyle diyebilir, onların demeye hakkı vardır. Kendilerine göre bazı e, malumatlara dayanıyorlardır. Ama Müslüman kardeşlerimiz teraziye koysunlar. Müslümanların tamamının uygulamasını teraziye koysunlar. Bunun yanında farklı kanatlara sahip olan insanların görüşünü de teraziye koysunlar. Vicdanları hangisini ağır basıyorsa vicdanlarında o görüşü alıp amelesinler.